Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala Resulullah. Meşru mazeretleri olanlar. Meşru olmayan mazeretler. Biz bu 6. derste meşru mazeret olanlar okuduk değil mi? Orası çok önemliydi. Dinlediniz mi orayı siz? Mutlaka bir kere daha dinleyin. O ders oldukça önemli bir dersti. Bizim davet alanında yapmış olduğumuz çalışmaların sebeplerini. Niye çalışma yapmamız lazım? Niye oturduğumuz yerde oturmamamız gerekiyor? Niye koşturmamız gerekiyor? Niye bir sorumluluk altında mutlaka olmamız gerekiyor? Ee, işte diyorlar ki arkadaşlar hocam çok yoruluyoruz. Seninle beraber çok yoruluyoruz. Niye bir bakıyorsun oradan bir işimiz var? Orayı bitirirken şuradan bir başka iş çıkıyor. Herkes koşturmakla vaktini geçiriyor çoğu zaman kendi işlerimize özel çalışmalarımıza belki vakit bulamıyoruz ve biz yoruluyoruz diyor bazı arkadaşlar yani bu yorulma senin imanın ispatıdır yok yorulmuyorsan ya da yorulmak için herhangi bir faaliyette bulunmuyorsa imanını kontrol etmen gerekiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela hiç durmadı o niye yoruldu ki yani onun yorulmaya ihtiyacı mı vardı ne Mekke'de durdu ne de Medine'de. Ne davet cihadında durdu ne de kılıç cihadında durdu. Davet cihadında Taif'e kadar yürüdü. Gece gündüz yürüdü. Hiç durmadı. Kılıç cihadında da Tebük'e kadar yürüdü. Medine'ye, Mekke'ye kadar yürüt Uhud'a kadar yürüdü. Uhud yürüdü. Bedir'e kadar yürüdü. Sonuçta yürüdü yani. Atın üstünde, deven üzerine hiç durmadı. Ha durmayacaksın. Durmamanın sebebi de bu dini hakim kılmak Allah Subhanehu ve Teala'da. Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Allah'ın nurunu tamamlaması seçkin kullarının eliyle olacaktır. Kulların eliyle olacaktır. Allah subhanehu ve teala onları bir günde yok etmeye yerine yeni bir kavim getirmeye nedir? Kadirdir. Ama Allah subhanehu ve teala bunun seçkin seçilmiş kulları eliyle olmasını istiyor. Bunun yolu da Allah yolunda cihattır. Bu cihat ya davet şeklinde olmalıdır. Durumuna göre, şartlarına göre ya da kıtal şeklinde olmalıdır. Her iki tarafta da bazı özürler vardır ki meşrudur. Bazı özürler vardır ki meşru değildir. Bugün Türkiye'de davet cihadına herkesin bir şekilde katılması gerekir. Bu katılım illaki anlatarak değil. İllaki yani bizzat daveti... Birebir insanlara götürerek olmayabilir. Ama daveti birebir insanlara götürmesen de evinde bir akşam oturum düzenlersin. Bir davetçi kardeşi çağırırsın. Davetçi kardeş gelir senin apartmanında bulunan insanlara davette bulunur. İş yerinde bir yemek verirsin. Mahalle etrafını iş yerinde bulunan o esnafları toplarsın. Bir davetçi arkadaş gelir. Ee... Davette bulunur. Böyle bir fayda sağlayabilirsin. Ya da maddi durumun müsaittir. Davet içerikli bir broşür, bir risale, bir kitap bastırıp dağıtabilirsin. Veya davet yolunda koşturan bir arkadaşa maddi olarak destek olabilirsin. Ya da hiçbir şey yapamadın. Dua edersin. Ama mutlaka bu davet yolunda olman gerekiyor. Meşru mazeretler hariç. Bak diyor ki cihada katılmayanların, hem davet hem hiç fark etmez. Yukarıda sayılan meşru mazeretleri ileri sürmeler çok nadirdir. Yani adam çok aşırı şişmansa, yürüyemeyecek derecedeyse zaten bu mazereti sürmez zaten durumu belli. Kimse bu mazereti sürmüyor. Yani Allah yolundan geri kalanların sundukları mazeretleri genelde meşru mazeret değildir. Allah yolunda gerek davet cihadında Gerek kıtalcanda hiç fark etmez. Mazeret sunanların sundukları mazeretler umumiyetli gayrı meşru mazeretlerdir. Şiriatte yeri olmayan mazeretlerdir. Peki nedir bunlar okuyalım. Tevbe suresinin 24. ayeti. Sadece Türkçesini okuyacağım. De ki babalarınız babam izin vermiyor. Babam izin vermiyor. Babam izin vermediği için ben Allah yolunda cihada gidemem. Babam izin vermediği için ben Allah yolunda davet çalışmasına katılamam. Babam izin vermediği için e, derslere gelemiyorum. Babam izin vermediği için ilmi çalışmalara katılamıyorum. Babam izin vermediği için bu yolda koşturamıyorum. Mazereti geçerli bir mazeret değildir. Babasını mazeret olarak gösterip, Çalışmalardan, cihattan, davetten veya kitalden geri duran fasıktır. Oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız bunların tamamı insanlar. Yani buraya kadar anlatılan şeyler insanlar. Yani çevrenizde insanlar eşiniz, kardeşiniz tam bir şekilde size engel oluyorsa, sevginizden dolayı engel oluyorsa ya da büyük oldukları için engel oluyorsa ya da zorla engel oluyorlarsa hiç fark etmez. Bu engellerin hiçbirini bir davetçi karşımıza engel olarak getiremez. Tamam mı? İlmi çalışmada bulunuyorsun. Bu kardeşi cemaatin içerisinde ilmi bir yerlere gelsin diye uğraşıyorsun, koşturuyorsun. İşte babam izin vermiyor. Anladın mı? Evlatlarım sahipsiz veya şöyle veya böyle bunlar kesinlikle bunun mazereti değildir. Bunlar bunun değil değildir. Elde ettiğiniz mallar, mal seni Allah yolunda çalışmakla ne yapabilir? Alakoyabilir. Kesada uğramasından gittiğiniz ticaret, Allah yolunda çalışmaya başlarsın. Allah yolunda çalışırken ticareti ihmal edersin. Ve bir bakarsın ki ben cihat veya davet uğruna çalışıyorum ve ticaretim oldukça kötüye gidiyor. Maişetim düşüyor. Gelirim düşüyor. Bu da mazeret değil. Hoşunuza giden evler. Yani dünya rahatlığı Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Burada azap demektir. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Kim böyle yaparsa Allah'ın azabının isabet edeceği Fasıklar topluluğundandır demek istiyor. Anlaşıldı değil mi? Ha Bundan hiçbiri ne davet yolunda, ne ilim yolunda, ne cihat yolunda, ne İslami faaliyetler alanında çalışma yolunda bundan hiçbir mazeret değildir. Cemaat fertleri bu mazeretleri öne sürerek cemaatin kendilerine verdiği görevlerden asla ama asla yüz çeviremezler. Cemaat fertleri bu veya buna benzer gerekçelerle gerek davet alanında gerek gıtal alanında hiç fark etmez bir gıtal sahasında cihat meydanında e, ordu komutanının bugün git şurayı bekle burada gözetçilik yap dediği zaman babam izin vermiyor hanım evde yalnız çocuklar salmıyor bugün uğraşmakla mükellef olduğum bir ticaret var e, ya orası çok soğuk evde dursam mazeretleri nasıl ki fasıklık ise bu tip mazeretler Davet alanında da İslam cemaatinin lideri sana bir görev verdiği zaman herhangi bir mazeret bu mazeretlerden herhangi birini ortaya koyup davet görevini daha doğrusu cemaat liderinin sana verdiği görevi yapmamak bu da aynı şekilde fasıklıktır. Bu insanlara Allah'ın azabını yapacaktır, isabet edecektir. Burada hayret edilmesi gereken, şaşırılması gereken husus şudur. Bir Cihat beldesinde bizzat savaşın, gitalin olduğu beldede komutanın emrine asi gelen, nöbet dur dediği zaman durmayan, kendisine verilen görevi yerine getirmeyen bir insan oldukça kötü görülmesine rağmen davet alanında kendisine verilen görevleri yerine getirmeyen, davet alanında çekip giden, davet alanında emre itaat etmeyen bir kimse kötü görülmemektedir. Burada asıl garip olan budur. Halbuki ikinci durum daha kötüdür. Mesela bir insan cihat meydanında ordunun içinden ayrılıp çekip gidip onları yalnız bırakması oldukça kötü görülebilmektedir. Ama davet meydanında cemaati terk etmesi kötü görülmemektedir. Halbuki ikincisi birinciden daha büyük günahtır. Çünkü biz önceki derslerde şunu ispat ettik. Bugün örneğin Yemen'de kafirler Yemen'i ve oradaki Müslümanlar işgal ettiler değil mi? İşgal ediyorlar. Oraya saldırıyorlar. Orada bir İslam devlet var. Kendisini savunmaya çalışıyor ama savunamıyor. Ama bak burada işgal etmişler. Anayasalarını kurmuşlar. Kendi nesillerini yerleşt, yetiştirmişler. Eğitim kurumlarını kurmuşlar. Kayda şudur: Size yakın olan mürtetlerle mücadele etmek size uzak olan mürtetlerle mücadele etmekten daha uzaktır. Burada ben hiçbir zaman e, davet cihadıyla İtal cihadını birbirinden ayırmadım. Hiçbir zaman ayırmadım. Burası daha önemlisi, daha önemsiz. Önce bu sona değil. Zamana göre zaten yani şartlar hangisinin daha öncelikli olduğunu çok ayan beyan ortaya çıkartır. Bunların teori olmaz, cihat ahkamının teorisi olmaz. İşte eğer şu şartlar olursa şöyle olur. Bu şartlar olursa böyle olur. Böyle bir şey yok. Yani bu ilgisini biz birbirinden ayırmıyoruz. Şu an için bugün için bizim üzerimize düşen davet görevi davet cihadıyla mükellefiz ve bu mazeretlerin hiçbirini ortaya koyarak davetten yüz çeviremeyiz çünkü bu fasıklıktır evet. bazı alimler bu ayete 8 mazeret ayet adını verirken ben 8 özrü iptal eden mazeret iptal eden ayet diyor Allah cihada katılmamak için ileri sürülen bu 8 mazereti kabul etmedi bunları ileri sürenlerin fasık olduğunu söyledi Allah inna Allah la, la yehtil kavmel fasikin fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez dedi. Bu bir tehdittir. Tıpkı Saf suresinde olduğu gibi felem mezaqu ezaq Allah kulubuhum vallahu la yehtil qaume'l fasikin orada da var bu ayet. Anlaşıldı değil mi? Ha. Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey ile alışveriş yaptığınız zaman, ey ile alışveriş yaptığımız değil mi? diyorlar bizim Konya'da. Size ne derler bilmiyorum. Sen biliyor musun Kürt işini? Öyle diyorlar Konya'da. İğne ile satış şudur. Senin paran var. Tamam mı? Banımda paraya ihtiyacım var. Müslüman olduğum için veya muhafazakar olduğum için faizle para bulamıyorum. Ben sana diyorum ki Hasan abi bana bir kamyon şeker sat. Ortada bir kamyon şeker yok. Tamam satayım kardeşim diyorsun sen. Ne, ne zaman ödeyeceksin? 4 ay Nisan 30'da ödeyeceğim abi. Tamam. Kaç lira torbası? 50 lira. Bir kamyon 40 torba yapıyor işte. 2000 lira. Sen bana sattın. Ben Nisan 30'da sana 2000 lira borçlandım. Aradan malı getir şey, Mal yok ortada. Aradan 10, 15 dakikasını ben seni arıyorum. Hasan abi elimde 40 torba şeker var. Satın alın mı? Alırım. Peşin satacağım ama tamam. Kaçtan satacaksın? 40 lirada. Tamam abi uygundur. 1600 lira gönder. Sen bana 1600 gönderiyorsun. Yani 1600 lira ver 4 ay sonra faiziyle 2000 lira ödeyeyim demekten kurtulmuş oluyorsun. Böyle bir hile iğne satışı budur. Tamam. Evet. İğne alışveriş yaptığınız zaman öküzlerin peşine takılıp çiftçilikle yetindiğiniz zaman yani tarla tapan bunlarla. Ve cihadı terk ettiğiniz zaman, Müslümanlar Allah'ın da cihadı terk ettiği zaman Allah onlara zillet verecektir. Ve yeniden dinlerine dönünceye kadar, din ila kastededen burada Allah'ın da çalışmaya, cihada dönünceye kadar Allah o zilleti Müslümanların üzerine ne yapmayacaktır? Kaldırmayacaktır. Bunlar mükellef olup cihattan geri kalan ve Allah-u Teala'ya itaat konusunda başka şeyleri cihada tercih eden herkesin başına gelmesi kaçınılmaz olan ilahi cezadır. Çok önemli bir cümle. Bir kimse mükellefse ve herhangi bir mazeretten dolayı cihattan geri kalmış ise başına bu bela mutlaka gelecek, zillet gelecek, Allah'ın azabı gelecek, fasıklık damgası ona vurulacak. Allah subhanehu ve teala seni bu dünyaya kendi dinini temsil et diye gönderdi. Sen rahat rahat bir hayat sür. Dünya hayatını yaşa. Ondan sonra ben Müslümanım de. Böyle bir şey olmaz. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Ayetlerin Arapçasını okumuyorum. Tevbe 55. Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. Bu ayeti genişletebiliriz. Allah subhanahu bize evlatlar verdi. Allah'ın bize evlat vermesindeki hikmet ne olabilir acaba? Allah subhanahu eş verdi. Allah'ın bize eş vermesindeki hikmet ne olabilir? Allah subhanahu bize çok büyük bir rızık imkanı verdi. Ticaret imkanı verdi. Buradaki imk hikmeti ne olabilir? Bak Allah subhanahu bazı insanlara mal vermiş. Bazı insanlara çocuk vermiş. Biz onların mallarının büyüklüğüne, çocuklarının sayısının çokluğuna bakıyoruz. Şunu diyebiliriz vay be adamın ne çocukları var, ne nesli var, ne malı var. Ama bu imrendirmesin. Allah bunu hangi hikmete mevni olarak ona verdi? Ve herkes kendi elindeki nimeti ve herkes kendi elinde bulunanı mutlaka ama mutlaka ne yapmak zorundadır? Bir... Ee, düşünmek zorundadır. Allah subhanahu ve teala bana akıl nimetini verdi. Bu nimete hangi hikmete binaen verdi? Allah subhanahu ve teala bana vücut kuvveti verdi. Hangi mebne, bina, hikmete binaen verdi? Allah subhanahu ve teala mal verdi, mülk verdi, evlat verdi. Buradaki hikmet nedir? Herkesin bu hikmeti mutlaka çözmesi gerekiyor veya buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Çünkü Allah subhanahu ve teala bazılarına verir onların kâfir olması için. Allah Subhanahu ve Teala verir onların azaplarını çoğaltmak için. Çünkü onlar hidayet hak etmemiştir. Onlar Müslüman olmaya hak etmemiştir. Onlar yaptıklarıyla azabı ve kafirliği hak etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala da de onlara devamlı ne yapar verir. Evet. Bir kimsenin aile fertleriyle beraber onları çok sevdiği için ee, cihattan yüz çevirmesi kesinlikle caiz değildir. Mal ve ticaret hakkında korkmak, görev ve okul da mazeret değildir. Okuyorum. Yani bu da mazeret değildir. Allah bu mazeretleri geçersiz saymıştır. Bakın bu mazeretlerin hiçbiri gıtal cihadı için geçerli olmadığı gibi davet cihadı için de geçerli değildir. İslam cemaatinin fertlerinden bir tanesi Giresun'da. Giresun'da üniversitede okuyor. İslam hareket o ferdin bazı özelliklerinden dolayı Giresun'dan Konya'ya gelmesini ve Konya'daki çalışmaya katılmasını emrediyor. Adam diyor ki benim okulum var hocam diyor. Olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani bana abartıyorsun diyebilirsiniz ama abartmıyorum. Gerçek bu yani. Ben daha önce demiştim değil mi ise bizim zamanımızda sohbete, haftalık sohbete gelmiyor mu? Fas konumundaydı. Ve abartmıyorduk biz. Tamam. Biz öyle bir yapı olduğumuz için bugün böyle bir... İslami hareket bu kadar çok yayılmıştı. Ama bugün bak durdu yayılmıyor. Yayılmıyor ilerlemiyor. İlerlemesi ise hep kötü bir şekilde oluyor. Niçin? Artık herkes başı bozuk yani. Sekiz kişi bir araya gelip haftada bir kere toplanamıyor bile. Bu kadar acziyet içinde. Evet. Müslümanların aralarında yardımlaşmak gerekir onlardan eğitim ve cihat için gidenlerin aile fertlerine bakmak ve masraflarına karşılamak diğer Müslümanların üzerine vacip olur aralarında bunu sırayla yaparlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni diken üzerine bir grup gönderdi ve iki kişiden biri gitsin alınacak ecir ise ortaktır buyurdu yani bir ailede iki kişi varsa biri gitsin ecir ortaktır Müslümanın başında niyet babında hadis vardır değil mi İlla şirkûkum fil fil ecir diyor onlar ejrde size ortaktırlar Allahürrunda cihada çıkan nice topluluk vardır ki bazı kimseler onları onlara katılamamıştır. Medine'de kalan nice kimseler vardır ki diyor şu an bizimle beraber değildir büyük bir ihtimalle Tebuqazvesinde söyleniyor bu hadis şu an hatırladım bu kadar habese humul özür <gülüyor> diyor onları özür onları orada bıraktı. Ve onlar ecirde size ortaklar. Ve cihat yolunda da insanlar birbirine yardım edecek. Birisi çalışacak maliyle yardım edecek. Birisi de okuyacak ilmiyle yardım edecek. Ve ikisi birbirine yardım edecek. Bugün şu yanlış karşılanıyor tamam mı? İlim talebelerine destekçi olmak. Ama en ufak bir problemin olduğu zaman ilim talebini, talebesini arayıp hocam şu nasıl olacak diye soruyorsun. O konuda ondan yardım istiyorsun. Ama ilim talebesi senden maddi yardım istediği zaman da yüzüne ekşitiyorsun. E, i̇lim talebesi olmasa e, çocuklarınla ilgili, hanımlarla ilgili yani İslam yaşanan bir din değil mi? Yaşanan bir din. Ve günlük hayatta yaşarken böyle yaşıyoruz ya günlük bir şekilde yaşıyoruz. Birçok şer'i meseleyle karşı karşıya gelmiyor muyuz? Geliyoruz ve da kime soruyoruz? Hocalara ilim talebelerine soruyoruz. E, bu ilim talebeleri yetişmezse... Bu ilim talebeleri yetişmese sen kime soru soracaksın? E bu ilim talebelerinin yetişmesi için de maddi ihtiyaç var. İstendiği zaman da yüzünü ekşitiyorsun. Olmaz kardeşim. Öyle değil mi? Evet. Ortak olacak her şey. Her iki kişiden bilgisin dedi. Sonra gitmeyen kimse için giden ailesine malına kim iyi şekilde bakarsa gidenin ecrinin yarısı olarak bir ecir alır dedi. Aynı şekilde. Bugün ilim talebesinin ihtiyacını kim giderirse ilim talebesini aldığı ecrin yarısını alır. Bir başka ayet. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar sefere, çıkmak, otu, sefere çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla canlarıyla Allah'ın cihad etmeyi çirkin gördüler de bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır keşke anlasalardı. Bu ayette sıcak soğuk yoldaki bu meşakkatler özür değildir. Şimdi burada bu ayet sıcaklığın veya yolda veya zaman açısından olumsuz durumların mazeret olmadığını söylüyor. Evet ama buradaki insanlar bunu mazeret olarak öne sürüyor. Gerçek bir mazeret değil bu. Bahane olarak öne sürüyorlar. Bunu ne yapıyorlar? Bahane olarak öne sürüyorlar. Ha, biz şunu yani şunu çok rahat söyleyebiliriz. Allah'ın meşru olarak ortaya koyduğu hastalık gibi can emniyeti gibi veya buna benzer. Tamam mı? Meşru mazeretlerin üstünde hiçbir şey ne davet cihadının ne de cihadının bir mazereti kesinlikle ama kesinlikle değildir. Kesinlikle değildir. Evet. Başka bak burası da önemli. Ve şu an bu üçüncü madde içerisinde bulunan çok Müslüman var. Bu Müslümanların hükmü fasıktır. Kimdir bunlar? Gidiyorsun adamına, kardeş ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Niye? Kimseyle beraber olmuyorum. Herkes yoldan çıkmış. Herkes şöyle. Müslümanlar şöyle olmuş. Ben tek başımayım. Sen fasıksın kardeşim. Sen fasıksın. Tamam, niye? Çünkü bu meşru bir mazret değil. Ben bir cemaatsel çalışma yapıyor. Kötü olabilirim, facir olabilirim, eksiklerim olabilir, yanlışlarım olabilir. Bir, büyük şirk benden hasıl olmadıkça, iki, namazı açıkça terk etmedikçe senin benimle beraberken benimle olan beraberliğini bozman kesin haramdır, kesin fasıklıktır. Ve bu hükmün Müslümanların katında zerre kadar önemi yoktur. Ben bu hükmü bugün size anlatıyorum ya. Ben bugüne kadar bu hükmü kime anlatırsam karşımda böyle dinlediler. Gidecekleri zamanda kendilerine bir meşru mazeret bulup gittiler. Ben bunu anlatırken insanlara, kendi cemaatimde olanlara, cemaat demeyelim de kendisiyle beraber olanlara anlatırken. Ama herkes evet öyle dediler. Şu an sizin baktığınız gibi tasdik edercesine tasdik ettiler. Ama gitmeleri gerektiği zaman arkalarına bakmadan bile gittiler ve bu söylediklerimizi unuttular. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Birlere çekip gittiği zaman Müslümanların birlikteliğinden, Müslümanların beraberliğinden hiç böyle çekip gitmek fasıklıktır arkadaşım diyenler bir iki sonra onlar da gitti. Sadece bu benimle ilgili olan bir hadise değil. Türkiye'nin her tarafında İslami çalışma yapan insanların başına gelebilecek hadisedir. Ve giden hiçbir zaman arkadaşım benim nefsim zayıf. Ben zayıf karakterli bir insanım. Ben bozuk karakterli, bozuk şahsiyetli bir insanım. Ben dayanamıyorum Allah yolunda çalışmaya. O yüzden gidiyorum demez. Hep suç bularak gider. Akide ne suç bulur? Ameline suç bulur. Adamın gözünün içine baka baka dört yıl önce anlattığım, dört yıl önce tekfir ahkamıyla ilgili bir konuşma yapmışım. Bu konuşmayı yaptığım zaman adam karşımda oturuyor. Tam karşımda oturuyor böyle sizin gibi. Aradan üç yıl geçmiş. 4 yıl önce dedik ya uzun bir zaman geçmiş sonra bu adam bizden ayrılmış ayrılsın yola açık olsun bu tekfir ile ilgili mevzuyu arkadaşlar başka bir kanala atmış bak biz söylemiştik Murat Gezenler'de değişecek bak nasıl küfre doğru gidiyor Ya bu yeni bir şey değil eski bir kayıt ve bu kayıt yapıldığında Semenin karşındaydın Dört dil boyunca ses çıkarmadın. Şimdi ayrılırken itikadi problemler olduğu için ayrıldık. Delil de o kaydı sunuyor. Yani bunu e, sen ancak senin gibi münafıkları, senin gibi hasta ruhluları kandırabilirsin de Allah Resulü ve müminlere kandıramazsın ki. Bakın hiçbir ayrılışın unutmayın şunu, tamam mı? Bu size mihen taşı olsun. Kim? Kiminle beraberse ve daha sonra ondan ayrılmışsa, iki sebepten birini sunamıyorsa, bu kimseye fasık hükmünü verin siz. Birinci sebep namazın terk, büyük şirk. İkinci sebep namazın terk. Sizin memlekette, Urfa'da bir arkadaşınız var. Urfa'da Müslümanlarla beraber hareket ediyor, gördün. O arkadaş, tamam oturdu, beraber ne yapıyor? O arkadaşlarla beraber hareket ediyor. Ee, o arkadaşlarla bir beraberliği var. O arkadaşlarla bir çalışması var. Aradan bir yıl sonra Urfa'ya gittin. Baktın o kardeşle oturdun. Ne yaptın? Ayrıldım. Onları terk ettim. Niye diye sor. Büyük şirk ve namazını terki getiremiyorsa dinleme. Sen fasıksın kardeşten. Ve ayrıl o arkadaştan. Sen fasıksın da. Bunun halinde getireceği bütün sebepler... Mesela diyecek ki getirilen sebeplerden bir tanesi olacak ben zaten beyat etmemiştim ki beyat etmene gerek yok ben hoca olarak buradayım değil mi aramızda bir ahit var öğrencilik talebelik ahdi sen eve gideceğin zaman benden izin alıyorsun gezmeye gideceğin zaman benden izin alıyorsun akşam misafir kabul edeceğin zaman benden izin alıyorsun. Bir şey yapacağın zaman benden izin alıyorsun. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Aramızda bir bağlılık ilişkisi var. Amir memur ilişkisi var. Bu var bitti. Tamam mı? Bunun sözlü olarak böyle elini eline koy. İşte zorlukta darlıkta beyat edeceğime emin ediyorum. Allah'a şahit tutuyorum demene falan gerek yok. Hal bunu gösteriyor. Hal neyi gösteriyor? Bunu gösteriyor. Sen bana bağlısın demektir. Ondan sonra ben ayrılıyorum. Niye? İşte e, hoca şöyle şöyle şöyle. Hoca şöyle şöyle deme. Hocanın büyük şirkini göster bize. Yok mu? Namazı terk ettiğini ispatla yok mu? Sen fasıksın bitti. Ha. Şimdi gelelim meselenin düğümlendiği yere. Ben size bunları anlattım ya. Yarın sizde kopmak istediğiniz zaman şu anlattıklarım umurunuzda bile olmayacak. Şimdi siz diyorsunuz ki olmaz hocam biz bunlar biz ilim talebesiyiz. Tamam mı? ayrılma ihtiyacınız olduğu zaman, gideceğiniz zaman şu anda söylediklerim hiçbir umrunuzda olmayacak. Bu güne kadar kimsenin umurunda olmadı. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Din bizim Müslümanların umurunda değil. Din bizim Müslümanlar için bir hobi, hobi. Hobi. Anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi buraya nereden geldik? Buraya 3. madde. Geçersiz mazeretlenen biri de cihat işlerini yürütenlerin gerekli İslam ahlak ve terbiye düzeninde olmamaları. Dolayısıyla onlarla beraber çalışmanın caiz olmadığı ileri sürmektir. Tamam mı? Bugün bir cemaatten ayrılan herkesin ileri sürdü budur. Ahlaki problemleri var. Bilmem şöyle problemleri var. Bilmem böyle problemleri var. Bu mazeret değil ki. Sen bunun mazereti olduğunu nereden çıkartıyorsun? Nereden çıkartıyorsun? Bu ortaya atılan bir şüphedir. Bu şüpheye şöyle cevap verir. Cihat emirinin bizzat kendisi ve beraberindekilerin çoğu facir de olsa, emirin bak emirin, facir de olsa bunlar kafirlerle karşı savaşmak için çalışmaktadırlar. Onlarla beraber çalışmak ve onları desteklemek şer'an vaciptir. Bu ehli sünnetin en temel prensiplerinden birisidir. Üçüncü bölümde bunu uzun uzun anlatacağız. Bu konuda şimdilik sadece İbn-i Teymiye'nin Mecmu'l-Feteva'nın 28. cildindeki şu sözüyle yetinelim. Bak bak ne diyor? Ehli i Sünnet'in prensibidir. Yani ben ne kadar facir, fâsık olsam bile benimle berabersen benimle yola devam etmek zorundasın. Ayrıldığın zaman fâsıksın, bitti. Ve bu Ehli i Sünnet'in prensibidir diyor. İhtilafı falan bir şey değildir diyor. Adam cemaatini terk ediyor bir şey öğretmiyorlar diye. Gelmişler benim karşıma. Konya'da bir cemaat. Hocam işte bizim hocamız bir şey öğretmiyor. Biz cemaatten ayrılacağız. Tamam, bir de bunu bana diyorlar. Tamam mı? Demiyor, siz aklınız başınızda mı? yani? Ee, i̇şte beraber ders yapabilir miyiz? Dedim yani ben fasıklar topluluğuna ders yaptığımı nerede gördünüz siz? Yani siz şeriatı açık bir şekilde ihlal edeceksiniz. Bunu da ben göreceğim. Ve ben size şeriat dersi vereceğim. Ben niye şeriat dersi vereyim ki? Ben size niye şeriat? Siz zaten şeriatı ihlal ediyorsunuz. Şeriatı ihlal eden adama şeriat dersi verilir mi? Mesela benden portakal istiyorsun. Ben sana bir tane portakal veriyorum. Boşa götürüyorsun, çöpe atıyorsun. İkinci portakal verir miyim ben sana? Onu yemiyorsan, onu insanlara faydalı hale getirmiyorsan veya kendi nefsine faydalı hale getirmiyorsan ben sana portakal vermem. Adamlar çıkmış gelmişler e, hoca bir şey öğretmiyor diye söyleyin öğretsin o zaman ne yapayım ben anladınız değil mi yani bunlar ehl-i sünnetin temel ilkesidir ama maalesef Türkiye'de dediğim gibi Müslümanların başarısızlığının sebebi Müslümanların başarısızlığının sebebi din Müslümanların hoşlarına giden emrettiği sürece din dindir bu dine bağlanır. Ama nefsine hoş gelmeyen bir şey istediği zaman nefsine hoş gelmeyen bir fetva verildiği zaman bu dinin senin kadında hiç şey yoktur. Adam mesela her şeyi bana sorar. Adam her şeyi bana soruyor. Hanımıyla boşanmasından ayrılığına kadar şusuna kadar busuna kadar her şeyi bana soruyor. Bir ticaretinde bana soruyor ben o uygun değil olmaz diyorum. Olmaz diyor ya hoca bilmiyor diye gidiyor başkasına soruyor. Bundan dolayı da bana buğz ediyor. E bana niye buğz ediyorsun o ticareti yapmanı ben mi istedim senden? Benim seninle bir şeyim yok ki. Ama ben senin nefsine hoş fetva verdiğim sürece ben güzelim büyüğüm iyiyim. Ne zaman ki senin nefsine hoş bir şeyler söylemediğim zaman işte bu böyle. Adam öyle diyor ben araştırdım diyor ya. Tamam yüz çevirmek caizmiş diyor. Nereden araştırdın sen? Araştıracak kaynağın bile yok. Evini biliyorum ben senin hasıl kelam buranın özeti şöyle olsun. Hem dinleyenler için hem de sizin için. Özet şöyle olsun. Gıtal cihadı var. Orada Müslüman birliktelikler var. Bir devlet var. Veya büyük bir cemaat var. Bu cemaatin farklı farklı kolları var. Bu cemaatin bir kolu X şehrinde. Bil bilerek şehir ismi vermeyeyim dava açmasınlar. Geçen şehir ismi verdim bir de ondan dava açmışlar bana. Bu um dedersinden dolayı. Şehir ismi veriyorum. Mesela Konya'da diyorum bir İslam devleti var. Orada savaşıyoruz. Konya'ya saldırmayı düşünüyor diye gitmiş dava açmışlar bana. Ha. İsim vermiyoruz şimdi. Hadi buradan da dava açsınlar, bakalım. X şehri var. Orada İslam cemaatinin bir parçası orada savaşıyor. Başlarında emirleri var, komutanlar var, liderler var. Neyse. Vali var, kaymakam var. Orada savaşıyorlar. Y şehrinde başka birleri, Z şehrinde başka birleri. Hepsi bir cemaat. Bir... Umumi olarak ana cemaatten ayrılmak da haramdır. İki, X şehrindekinin emrine komutanına asi gelip Y şehrindeki cemaate katılması da haramdır. Kişinin bulunduğu birliği, bulunduğu beraberliği, bulunduğu yapıyı terk etmesi, kendi iştahı terk etmesi haramdır. Sadece açık şirk, çok sarih, çok açık şirk olması lazım. Bunu da bir senin görmen yetmez. Tamam mı? küfran bevahan fihi burhan böyle apaçık olacak herkes görecek ya da namazı apaçık bir şekilde terk ettiğinin ispat edilmesi lazım bu iki şart olmadığı sürece oradan sen cihadı umumi olarak o bölgeyi terk edip cemaati de tamamen terk edemezsin hususi olarak bulunduğun beldedeki yapıyı da terk edemezsin aynısı davet fıkhı içinde geçerlidir eğer bir cemaatle berabersen bir cemaatle hareket ediyorsan bu iki şart olmadığı sürece o cemaati terk edemezsin. O cemaat facirler topluluğu bile olsa. Facirler topluluğu bile olsa. Tamam. Bakın mesela İbni Teymiye söyleyecek bu terk edişler cemaatin gücünü böler diyecek. Bugüne kadar terk edişlerden hangisi cemaatin gücünü bölmedik? Bütün terk edişler ne yaptı? Bütün bölünmeler, bütün ayrılıklar. Müslümanların gücünü böldü. Allah subhanahu wa düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin. Gücünüz gider demiyorum. Güç gitti. Evet. İbn-i Temin ediyormuş. El-Sünnet ve Cemaat'in ilkelerinden birisi de iyi ve kötü her komutan ile beraber savaşmaktır. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği gibi Allah subhanahu ve Teala bu dini facir kimselerle nasip olmayan kimselerle de destekler. Çünkü facir komutanlar veya facir askerlerle beraber savaşmak uygun görülmezse İki durumdan birisi açığa çıkar. Ya onlarla beraber savaş yapılmaz ki bu durumda din ve din dünya konusunda onlardan daha zararlı olanlar ülkeyi istila eder. Ya da facir olan komutan ile beraber savaşılır ve en kötüleri olan düşmanın defedilerek İslam ahkamının tamamı uygulanmazsa bile uygulanabilenler yerine getirilir. Bu ve benzeri bütün durumlarda vacip olan budur. Hatta Razi halifeler devrinden sonra meydana gelen savaşların çoğu bu şekilde yapılmıştır. İşgicen, tamam mı? Namazı tekrar eden ve nice nice cürumlere olan valilerin, komutanların, liderlerin gölgesinde yapılmıştır. Şimdi sen bunu yapmazsan, sen bunu yapmadığın zaman Allah yolunda savaşmış, Allah yolunda savaşı, Allah yolunda cihat durmuş olacak. Allah yolunda cihat, Allah yolunda savaş, Allah yolunda davet durduğu zaman asli kafirler seni ele geçirecek. O halde yapman gereken nedir? Yapman gereken facir de olsa Müslümanlarla beraber Allah yolunda mücadele etmendir. Münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında savaşırlar ve münafıklar savaşa katılmalarını bahane ederek savaşa katılmayı reddedinde olmazdı. Yani ya Resulallah senin saflarında münafıklar var biz bu saflara katılmayız kimse demedi. Mesela benim üstalık savaşında e, münafıklar katıldı geriye dönerken dediler ki biz Medine'ye gittiğimizde izzetli olanlar zilletli olanlar oradan çıkartacak. Böyle diyen insanlar vardı. Hendek savaşında evlerimiz açıktadır. E, gizli değildir diyen ve Allah'ın bizzat kalplerinde hastalık bulunanlar dediği kimseler vardı. Hendek savaşında Tebuk gazvesinde e, dinle, diyanetle, İslami değerlerle savaşan pardon, dalga geçen ve e, Allah subhane ve teala'nın iman ettikten sonra küfre döndünüz dediği kimseler vardı. Ama bütün bunlara rağmen bu kimselerle beraber ne yapıldı? Allah yolunda cihada çıkıldı. Emevi sultanların namazları geç kılıyorlardı. Buna rağmen onların yanında savaşmanın caiz olmadığını söyleyen olmamıştır. Bu konuda örnekleri çoktur. Bütün bunlar asker eğitim ve cihat'a katılmamak için geçerli mazeretlerden bir tanesi değildir. Oldu mu? Evet. Devam ediyoruz. Yani bu mesele çok açık bir mesele. Günümüzde Türkiye'de Müslümanlar bunu ne kadar ihlal ederse etsinler, günümüz Türkiye'sinde Müslümanlar bu ilkeyi ne kadar terk ederse etsinler bu mesele ehli sünnetin katında çok açık bir meseledir. Eğer bir cemaatle beraber hareket ediyorsan eğer bir hocayla bir liderle bir imamla bir ahitin varsa bu ahit illa sözlü olmak zorunda değildir. Çünkü söz amelin dile dökülmüş halidir. Sen buraya geldin. Nereden diyelim? Samsun'dan buraya geldin. Ben seninle beraber çalışmak istiyorum. Ey Hasan Hoca dedin. Hasan da buranın Hocası olsun. O da dedi ki bizim burada gerçekten Allah'ın din adına beraber çalışmalarımız var. Koşturuyoruz. Sen de bize yardımcı olursun. Niye olur kardeş? Hep beraber Allah yolunda sava davet savaşırız demeyelim. Davet ederiz. Davet yolunda hep beraber çalışırız dedi. Başladınız çalışmaya. Hocam ne yapayım diye sordun. Hoca seni bir şeyle görevlendirdi. Sen görev yapıyorsun Ondan sonra hocaya rapor veriyorsun. Hoca eksik olduğu zaman şu niye eksik oldu diyor. Sen ihtiyaçların varsa gelip hocaya, hocam bu işi yapmak için şöyle şöyle ihtiyaçlar var diyorsun. Tabi bir cemaatle olmandan dolayı devamlı surette fiillerin hakkında cemaatten izin alıyorsun. Ben şu işte çalışıyordum ama buradan çıkacağım şöyle bir işe gireceğim. Bunu demek sonrası çünkü cemaat senin üzerine bir plan kurmuştur. Geceleri öğrencinin başında bekleyeceksin diye bir plan kurmuş olabilir. E sen gidip de cemaatten habersiz gece bekçili işine giremezsin. Öyle değil mi? Giremezsin. Cemaatten izin alacaksın. Cemaat belki 10 gün sonra seni böyle bir göreve şey yapacak. Ve sen cemaatten izin alıyorsun her yaptığını oturmanı, kalkmanı izin derken en azından cemaate beyan ediyorsun. Bir yıl, iki yıl, üç yıl böyle geçiyor. Sonra ayrılıyorsun. Sebep? Bir sürü sebep. Zaten sebepsiz yoktur. Sebep çoktur. bir benim zaten bir beyatim yoktu. Bu sebep değildir. Meşru bir sebep değildir. Çünkü 2-3 yıl boyunca amelin senin beyatin ve ahdin olduğunu gösteriyor. Amel bunu gösteriyor. Madem bir beyatin, madem bir ahdin, madem Hasan Hoca'ya karşı bir sorumluluğun yok. Her konuda niye ondan izin alıyordun? Oturacaksın da ondan izin alıyorsun kalktın da. Yani önceden niye böyleydi şimdi diye böyle? Öyle değil mi? İki, işte Hasan Hoca günahkar, Hasan Hoca şöyle, Hasan Hoca böyle yok. Hasan Hoca'nın büyük şirkini göstermediğin sürece, bir, iki, Hasan Hoca'nın namazı terk ettiğini göstermediğin sürece yapmış olduğun bu ayrılık fasıklıktan başka bir şey değildir. Senin bizim katımızdaki hükmün fasıktır. Bu ehl sünnetin ilkesidir bir daha onu söyleyeyim size. Açın bakın bu ehl sünnetin en temel ilkesidir. Evet, şimdi adamın meşru mazereti var. Meşhur mazereti var. Ve katılamıyor. Cemaatte bir abimiz var. Hasta. Kalkamıyor. Ayıya dahi kalkamıyor. Hastanede şeye bağlı. Mesela. Ee, makineye bağlı. Evde makineye bağlı. Ha Bu arkadaşımızın ecrü var mı? Eğitim ve cihat konusunda gerçek bir arzu ve niyet taşımakla beraber. ha Önce niyet. E, Selef ne demiş? Müslümanın niyet amelini geçer. Müslümanın niyeti her zaman ne yapar? Amelini geçer amelle bir şeye e, kavuşamazsın nice yataklarında ölenleri vardır ki onlar şehit ecri veya cihad eden mücahit ecri almıştır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O halde önce niyet önce güçlü bir niyet olacak güçlü bir niyet olduktan sonra bu ecir meselesi gündeme geliyor yani senin maziretin var ama niyetinde yok. Sen yatalak bir hastasın Allah'ın da davet konusunda yapabileceğin hiçbir şey yok. Zaten böyle bir niyetin de yok. Sen ecir almayacaksın ki. Ama sen keşke genç olsaydım. Varaka bin Nefel gibi kavminin seni çıkardığı zaman da yanında olsaydım. Keşke böyle olsaydı. Keşke e, biraz genç olsaydım. ilim tahsil edip Allah yolunda mücadele etseydim. Böyle niyetin varsa ecir o zaman söz konusu. Önce niyetin olacak. Evet. Bu niyetle beraber. Meşru mazeretlerin biri yahut hapis ya da tehdit sebebiyle. Eğitim ve cihat sahasına ulaşmaktan aciz olanlar Resulullah'ın bildirdiği vaadin gereği olarak Allah onlara cihat ve eğitim sevabı vermesi umulur. İşte dediğim Medine'de öyle kişiler vardır ki sizler bir vadi geçerken veya yol yürürken onlar da sizinle beraberdir. Biraz önce söyledim hadis. Evet. Resulullah onlar Medine'de oldukları halde mi dediler? Bunun üzerine evet. Onlara, onlara özür şey yaptı. Resulullah Tebük Savaşı'ndan hadisin bir başka versiyonunda şerakukun fil ecir ecirde sizinle ortaktırlar diyor. Evet. Resulullah Tebük Savaşı'ndan dönerken bu söz söylemiştir. Ha, bak ben demiştim ya zannedersem Tebük demiştim. Demek ki Tebük'müş. Ahmet ve Müslim Cabir'den merfu olarak Medine'de öyle adamlar bıraktınız ki geçtiğiniz her vadi ve katettiğiniz her yol için onlar sevapta size ortaktırlar. Bak benim dediğim rivayet. Hastalıklar onları hapsetti. Yaptığınız her harcama ilavesi de var. Sen harcama yaptığında o da seninle ortak. İbni Hacer şöyle der. İbni Hacer şöyle der. Mazeretten kasıt hastalıktan ve sefere çıkmak için imkan bulamamaktan daha genel bir şeydir. Müslüm yukarıdaki yani mazeretten kasıt hastalıktan ve sefere çıkmak için imkan bulamamaktan daha geneldir. Yani onlar mazeretli. Hasta mazeretli. İmkan bulamayan mazeretli ama başka başka mazeretli olanlar da vardır. Önceki altıncı derse biz bunu saydık. i̇bn Hacer diyor bu daha geneldir. Müslümin hadisinde hastalık diyor. Dolayısıyla sanki en yaygın olan şeye hamledilmesi gerekir. Ha, şimdi diyor ki bak işte hafız olmak, tahkik ehli olmak, tefakku ehli olmak böyle. Tamam. Şimdi hadiste lafız olarak hastalık geçiyor. Hadiste lafız olarak imkan bulamamak geçiyor. Peki Ejir'de ortak olanlar sadece bu iki tayfe mi? Hasta olanlar ve imkan bulan hayır. Geneldir diyor. O gün en meşhur, en salgın olan mazeret bu olduğu için, en yaygın mazeret bu olduğu için Resulullah bunu örnek getirdi. Mesela ben diyorum ki yarın dersi mutlaka yetiştirin. Uyuyup kalmanız bir mazeret değildir. Ertesi gün dersi yetiştiremediniz. Siz niye yetiştiremediniz? Hocam uyuyup kalmadık ama işte e, oturduk başka ders çalıştık ya o da mazeret değil peki ben uyuyup kalmayı niye e, onu dile getirdim en yaygın hastalık bu olduğu için bunun gibi anladınız değil mi yani burada illet güç yetirememektir evet kişi meşru bir özürden dolayı amel edemediği zaman niyeti sebebiyle amelin ecrini al alır niyeti sebebiyle ne yapar amelin ecrini alır bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine benzer. Samimi olarak Allah'tan şehadet isteyen kişiyi yatağında da ölse bile Allah şehit derecesine çıkartacaktır. Ama şart ne? bir şekilde istemek. Her iki hadiste de geçen kişiler istedikleri şeyler hakkında samimi oldukları halde amel etmekten aciz kalmışlar ve Allah onlara lütuf olarak bir ecir vermiştir. Önemli olan o işi yapmayı istemektir. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıktığın zaman Ya Rabbi benim imkanım yoktu. Ve benim bu imkanları mı benden sen aldın ben almadım. Eğer sen benden bu imkanları almasaydın ben bu işleri yapardım diyebilmektir. Ve bunu öyle bir niyetle niyet edeceksin ki buna Allah inanacak. Allah inandıracaksın yani. Allah kandıramazsın çünkü. Anlaşıldı değil mi? Evet. Kurtubi Mazeret koydu hadisini açıklarken şöyle diyor. Bu mazeret sahibinin gazinin ecri gibi ecir almasını gerektir. İkisinin ecrinin eşit olabileceği söylenir. Allah'ın lütfu geniştir. Özür sahibinin alacağı sevap bu sevabı hak etmesiyle değil Allah'ın lütfundan dolayıdır. Allah'ın lütfu. Fiil için vermediği sevabı niyet için Allah verebilir. Allah zengindir. ameninle sana yani amelden dolayı değil niyetten dolayı vermiştir. Ancak gazinin bizzat savaşa katılması sebebiyle meşru özür sebebinden daha üstün ecir aldığı da söylenir. Yani bizzat savaşa katılan özür sahipliğinden daha çok alır diyor. Evet. Gazinin ecrinin katlanarak verildiği halde diğerine katlanmadan verilmesine dair delil olarak da İbn Abbas'ın şu hadisi gelir. Kim bir iyilik yapmak isteyip yapmazsa, yapamazsa Allah ona tam bir iyilik sevabı verir. Amel yapmak ister ve yaparsa Allah ona 10 katından 700 katına kadar veya daha fazlasına kadar ne yapar? Verir. Evet. Yani burada tabii burada farklı görüşler var. Ben o işin o kısmına girmeyeceğim. Yani ben bir şeyle amel ediyorum. Senin imkanın yoksa sen amel edemiyorsun. Sen normalde benim o yaptığım işin sevabı neyse o kadar alırsın. Yani ben ne yapıyorum? Mesela namaz kılıyorum. Namaz olmaz da ben ilim tahsil ediyorum. Bu gece ilim tahsil ediyorum. Sen bu gece ilim tahsil edemedin. Meşru özrün var. Ama kalbinden öyle bir niyet var ki meşru özrün olmasaydı o ilimi tahsil ederdin sen. Ona niyet ettin. Benim o gece ilim tahsil etmem eclen neyse sen onu alırsın. Bana gelince ben o ecri alırım. Bir de onun katları var. Ben katlarını alırım. Doğru görüş yani. Daha doğrusu güçlü olan görüş budur. Tamam mı? Evet. Mazeret sahibinin ecrinin Kazı ecir kadar olduğunu söyleyenler enes'teki ecrinizde ortaktırlar ifadesini delil alırlar. Yani bir görüş diyor ki mazre sahibi ile amel sahibi aynı ecir alır. Çünkü hadiste gelini geçiyor şerakukum fil ecir. Ecir de o senin ortağındır. Ortaklarını alır eşit payı alır. Bunu söylüyor. Evet. Gerçi ortak olmak eşit olmayı gerektirmez. Çünkü Ebu Kepşi hadisinde şöyle diyor, dünya dört kişinin vardır. Allah'ın mal ve ilim verdiği kul ki onunla Allah'tan korkar, yakınlarına iyilik yapar ve hakkını verir. Bu kişinin derecesi en üstündür. İkincisi Allah'ın ilim verip mal vermediği kul ki onun niyeti samimidir. Ve malım olsaydı falan kişinin yaptığı gibi yapardım der. Bu kişi niyet üzeridir. Birincisiyle ecirde ortaktır. Kurtubi ecirde eşit olacağını tercih etmektedir. Allah en doğrusunu bilir. Farklı farklı hadisler var. Bu hadis dört kişiden bahsediyor. Bu dört kişiden bir tanesi Allah ona mal vermiştir, ilim vermiştir. Malıyla Allah yolunda infak etmiştir. İlmiyle Allah yolunda insanlara irşad etmiştir. Bu en üstündür diyor. İkinci taife Allah ona mal ve vermedi ama verseydi bunu yapacaktı. Bu ikisi ecirde ortaktır diyor ama Resulullah bunu ikinci seviyede zikretti. Yani bunun mertebesi hangi seviyede? İkinci seviyede. Demek ki birinciye ayrıca verilen bir şeyler var. Görüşü birincisi bir başka görüşe göre daha ilikisi de ortaktır görüşü. Birinci görüş daha doğru. Tamam. Velhamdülillah Rabbil Alemin.